Kuzeydeki Kum Kosterleri. Yazan: Cemil Kavukçu. Seslendiren: Hakan Vandi. Rüzgar iyice arttı. Karavan bu gece devrilmezse iyidir. İdris gözlerini kısmış denize bakıyor. Alın çizgileri darma duman. Çenesini sıvazlayarak "Beşi şey olmaz." dedi. "Sonra dünden söylemiştim, değil mi? Bu işin sonu bok." demiştim. Sonra da dişler arasından dökürüyor. "10 günde durulmaz artık." Hava iyice kararınca Fener'in görkemi ortaya çıktı. Işık kollarından bir kubbe oluştu üstümüzde. Düşsel bir lunaparkta dev gibi uçan sandalyelerin altında oturuyoruz. Fener'deki büyük kristal küre ağır ağır dönüyor. Işın kolları Poyraz'ın baştan çıkardığı denizi tarıyor. Her birinde Azrail'in başka bir türevi. Fener'in altında kuytudayız. Solda denize inen dik yamaçta paslı dikenli tellerin hemen altında koyu yeşile boyanmış iri yürü mezar taşları var. İdris de bilmiyor mezarlar çok eski Ama onun duyduğu denizde boğulanları görmüşler bu yamaca O zamanlar yol yok telefon yok Denizden ceset çıkıyor kimlik yok E ne yapsınlar gömüyorlar burayı Atsız ölüler atsız mezarlar Deli Poyraz İdris'in köpek öldüren dediği şarabı şişelerimizden içiyoruz Sırtlarımız Fener Kulesi'nin duvarında Cılız bir ışık beliriyor denizde, uzaklarda. Oldukça açıkta. Bir düş gibi itiyor sonra. Fener, birer gemi hayaleti gibi çırpınan beyaz köpükleri tarıyor. Yeniden belirince şaşırıyorum. Kime kafa tutuyor bu? Gom diyor Edris. Bu havada ne işi var? Aklını mı yitirmiş? Sen ne diyorsun? Korsan bunlar. Kaçı battı böyle biliyor musun? İleriki burnun açıkları gemileşleriyle dolu, kosteller akşamları batıya doğru geçerler. Görmüşsündür kuma giderler. Nerede kum var bilirler. Gece boyu yüklerler, ambarlar dolunca da dönerler. Işık sulara gömüldü. Elveda serüvenci denizciye. Köpek öldürenin buruk tadı gırtlağımda. Işık kolları yeniden göz kırpıyor. Fener ağır ağır dönüyor. Demek daha on gün sürer bu hava. Belli oldu. Daha uzun bile sürebilir. Yandık desene. Ne Yat. Keyfine bak. Buraya geleli ve Fener'in altına konaklayalı dört gün oldu. İdris'le o gün tanıştık. Bu cihazı Fener'e kurmam gerekiyor. Bir sakıncası var mı? Dedim. Gözü karavanı çeken aracın plakasında. ''O ne ki?'' dedi çenesini sıvazlayarak. Bu işten pek hoşlanmamış gibiydi. ''Bir tür istasyon'' dedim. E, ''Açıkta petrol alayan gemiyle bağlantı kuracak.'' Kaşları kalktı, ağzını gelip başını ağır ağır salladı. ''Telsiz gibi bir şey mi yani?'' ''Yok'' dedim. ''Ayrıca el telsizim var. Bu karadan mevkiyi bilinen bir noktaya konuyor. E, Gemi de denizdeki yerini bununla kontrol ediyor.'' Böyle üç istasyon daha var. En yakını 30 kilometre doğuda. Bana yardımcı olursun değil mi? Pek anlayamamıştı ya yardımcı olacaktı. İstasyonu, akü ve kabloları fener'e birlikte çıkardık. Dün gemiden bildirdiler. Telsizcinin aldığı fırtına ihbarı üzerine çalışmaya ara vermişler. Bir koya demire gidiyorlarmış. İkinci bir uyarıya dek cihazımı kapatabilirmişim. Bugün iyice çileden çıktı deniz. Ben böylesini görmedim dedim. Biz nelerini gördük dedi İdris. Gözlerim karanlık denizde batıp batıp çıkan ışıkta. Çok mu gemi battı? Sen ne diyorsun? Dedi çenesini sıvazlayarak. Köpek öldürünü dikip içti. Hele bir tanesi battı ki. iki kişi sağa çıkabildi. Bir kurban bayramı, Arife gecesi hiç unutmuyorum. Hava akşama doğru kariyere döndü. Deniz adam arıyor. Akşamüstü Koster'in batıya doğru geçtiğini görmüştü. Bir o çıkmış, incin top oynuyor. Deniz çıldırdı ya, artık geceyi demirde geçirir diye düşündük. Sabahı da bayram. Kaptan, mal sahibinin oğluymuş, sonradan öğrendik. Sözde oğlanın çıkası yokmuş. Boş ver baba dermiş, hele şu bayram bir geçsin. Ama Deyyus'un gözünü para bürümüş Dinler mi bayramı Seyran'ı Bayram da kurban bayramı ha? Dikkatini çekerim Adı üstünde Kurban Yok demiş İlla bu gece gideceğiz Neyse Bunlar kumu yüklüyorlar Demiri topluyorlar Ver elini kariyer delisi bir deniz Arife gecesi abi Herkes bayram yapacak Gider miyiz gideriz ...kum dolu yüzen bir tabut düşünebiliyor musun? Bellediğimin şansı dönüyor mu sana? Rüzgar, Azrail'in o lanet üfürü, ...ambarların üstündeki brandayı yırtıyor. Ölümüne kum basmışlar gemiye. Ambarlar su almaya başlıyor. Tahliseyi arıyorlar. Yalnızca batıyoruz diyebiliyor kaptan. Batıyoruz. O kadar. Ne mevki, ne de başka bir şey. Can motoru ne ki... Aşağıda barınakta görmüşsündür. O havada helikopterden başka hiçbir şey iş hiç görmez. Sabaha karşı iki kişi çıktı denizde. Biri Kerim, delikanlı. Yeni evdeymiş. Altı aylıkta bir oğlu varmış. Gemilerde tahta namazlıklar olur bilir misin? Ona sarılıp denize atmış kendini. Atlarken de oğlunu görmüş. Dokunsa tutacağım O kadar canlı. Oğlumu bir daha göreyim diye yalvarmış. Karaya vurduğunda kendinde değil Kollarını namazlıktan zor ayırdı. O eller nasıl olmuş biliyor musun? Hani karılar çok çamaşır yukarıda elleri popara gibi olur ya Aynı öyle Hı, Yüzü bembeyaz Damla kan kalmamış Tahlisiyede masaj yaptık, ısıttık Kendine gelince bir ağlama nöbetine tutuldu Kimse durduramıyor Ömrü de İbrahim Abisiyle birlikte atlıyorlar Abisi çakçıbaşıymış bu da yağcı Bir can simitleri var İki cana bir simit İbrahim'i yüzüyor Abisi ise yüzemiyor Bakıyor olacak gibi değil Sen git İbrahim diyor Bizim köyün ipili pili ışıklarını görüyorlar Öyle yakın ki iki kulaç atsalar karadalar sanki Olur mu abi diyor İbrahim Birlikte çıkacağız Ama abisi bitmiş Simide tuturacak gücü yok Beni bırak diyor Çok uygun geldi Kurtulursak beraber diyor İbrahim. Ölürsek yine beraber. Ellerini uzatsalar ışıkları tutacaklar. Gayret abi diyor İbrahim. Koluma yaslan. Yaslan da uyu ben seni çıkarırım. Bak diyor abisi. Böyle giderse ikimiz de ölürüz. Sen iyi yüzersin. Karaya çık yardım al. Gel beni de kurtar. İbrahim'in aklına yatıyor. de iyi sarıl diyor. Ben seni gelip alacağım. Sonra... Elini asla tutacağı o ışıklara ulaşabilmek için hiç durmadan 3 saat yüzüyor Akıl olacak gibi değil abi 3 saat Nasıl bir kuvvet gelmiş ki Karaya çıkar çıkmaz yere kapanıyor Yarı canlı yarı ölü Bayram namazı için camiye giden ihtiyarlardan biri görüyor Abim diyor yalnızca Bir de eliyle denizi gösterebiliyor Haber hemen yayıldı Can motoruna doluşup çıktık Deniz hala deli. Bir saat dalgalarla boğuştuktan sonra simidi bulduk. Ama İbrahim'in abisi yok. Denizin altına üstüne getirdik, yok. İbrahim'i kimse utamadı. Abim de abim diye dövündü, başını duvarlara vurdu. Baktık niyeti kötü, yeniden denize dönecek yatağa bağladık. Bir hafta içinde gemicilerin cesetleri karaya vurdu. Aç çi baş, Beline iki naylon su bidonu bağlayıp batlamış. İskandil olmuş Bir bidonda o Şişmiş İbrahim'in abisinin dudaklarında anlatılmaz bir gülücük Gözleri yok martılar yemiş Kaptanın cesedi çıkmadı Çok aradılar abi Ertesi gün üç otomobil insan geldi Kaptanın yakınlarıymış Babasını göreceksin o paragöz Deyyus'u Yerden yere atıyor kendini Benim yüzümden oldu diye Annesi de ille oğlumu isterim diye Dövünüp duruyor Günlerce arayıp buldular sonunda Kosterin battığı yeri Dalgıçları indirdiler Hatta kaptanın kamerasına kadar Girmişler ama onu bulamamışlar Belki de o şaşkınlıkla Makine dairesine indi Bir yere sıkışıp kaldı İşte böyle abi Deniz'le şaka olmaz. Derler ki, kaptanın babasını vicdan azabı yiyip bitirmiş, herif kafayı oynatmış. Kaç ocak söndü abi? Kaç ocak? İdris'in öyküsü içimi kararttı. Köpek öldürünü bitirip kalktım. Ben artık yatayım. Yat abi dedi. Yeni bir şişenin naylon tapasını çakısıyla kesti. <gülüyor> o korkunç öyküden sonra nasıl uyuyacaktım. Karavanın küçük penceresine elimi siper denize baktım. Batıp çıkan cılız bir ışık arıyorum. Yok. Yüzlerini görmediğim ama yürek vuruşlarını göğüs kafesimde duyduğum gemiciler. Kerimler, İbrahimler ve İbrahim'in abileri neredeler? Ne yapıyorlar? Nasıl bir yaşamları var? Bilmiyorum. Onlara çok uzağım. Hmm. Ah. Yatağa uzandım. Karavan arada güçlü bir dalga yemiş gibi sallanıyor. Bu sokakta bir kaptan oturuyormuş diyorum. Çevremi saran ve bana yardım etmek için birbirleriyle yarışan çocuklara. Kaptan mı? Diyorlar şaşkınlıkla. Öyle biri yok abi. Kaptan diyorsam yani belki kaptan falan değildir. Yaşlı biriymiş. Biraz da şeymiş. Çocuklardan biri yardımına yetişiyor hemen. Pilotmuş. Ha diyorlar topluca ve elleriyle olmayan ampulleri gevşetir gibi yapıyorlar. Öyle desene abi. Size de mi kaptan olduğunu söylediler. Müzisyen o. Bütün müzisyenler gibi de deli. Arada keman çalar. Çocuklara hiç sevmez.'' <gülüyor> ''Tamam.'' Diyorum. ''Tamam.'' ''Şimdi siz bana onun evini gösterin.'' ''Şu ilerideki apartman.'' ''Hani kırmızı otomobil var ya onu geçince.'' ''Giriş kat.'' Çocuklara teşekkür edip ayrılıyorum. Kapıyı yaşlı bir kadın açıyor. Gözleri saydam, bulanık bir perdeyle örtülmüş gibi. Beni görüp görmediği kuşkulu. ''Kimsin?'' Diyor kapıyı her an kapamaya hazır bir sinirlilikle. ''Bir haberci.'' Diyorum. Yaşlı kadın zıpkın yemiş gibi sarsılıyor. Yüzüme dimdik bakıyor. Taş bir yontu sanki. Cam donuğu gözlerinde ölümün soğukluğunu görüyorum. İncecik, bir yara kabuğunu andıran dudakları arasından belli belirsiz bir fısıltı duyuluyor. Bulundu mu? Evet. Kapıyı açıyor. Derin çizgilerin toplaştığı yüzünde kocaman bir boşluk var. Uzun zamandır havalandırmamış yerlere özgü bir hava. Yalnızlık ve insan dışkısı kokan girişi alıyor beni. Üç sandalyeyle çevrelenmiş küçük bir masa, soluk kırmızı puanlı bir örtü, üzerinde yarısına kadar dolu cam bir sürahi, su düzgün durmuyor. Ya masa eğri ya da zemin. Öbür odalara ya da tuvalete, mutfağa, her neyse bir yerlere açılan üç kapı da kapalı. Yaşlılığın yumuşak, duyulmaktan çok sezilebilen, korkunç sesleri sinmiş dört bir yana. Dış dünya içeri sızamıyor. Bir sandalye uzatıyor. Anlaşılan burada ağırlanacak. Ama artık ben onu tanıyamam ki, diyor. Evet, onu kimse tanıyamaz. O olduğunu ben nereden bileceğim? Dalgıçlar batıkta buldu. Makine dairesine sıkışıp kalmış. Uğursuz Arife gecesi, diyor. Sigara alır mısınız? Titreyen kupkuru parmaklar pakete uzanıyor. Şimdi nerede? Hala orada. Çıkarmak mümkün değilmiş. Bir torba ağzı gibi büzülmüş dudaklarındaki sigara çakmak alevinin önünde bir süre kalıyor. Elleriyle masaya yaslanıp doğruluyor sonra. Gözlerinde yırtıcı bir ışık var şimdi. Bunu söylemek için mi geldin buraya? E, sizi belirsizlikten kurtarmak istedim. Yıllardır bir haber beklemediniz mi? Beklediğim haber bu değildi diyor. Yeniden sandalyeye çöküyor. Ve dudaklar arasındaki sigarayı söndürmediğim çakmağıma uzatıyor. Yüzü yine duygusuz. Gözleri başka dünyadan bakıyor sanki. O anda kapılardan biri açılıyor. Pijamalı bir adam beliriyor. Lloyd mu geldi? Değil değil diyor yaşlı kadın. Hadi sen içeri gir. Sizi bekliyordum. Sanırım karina saçlarından birkaçı değişecek. Buyurun kamaramda görüşelim. Sonra da yaşlı kadına dönüp bana başka morotu gönder diyor. Kadın başını iki yana sallıyor. Duvar gibi yüzünde derin bir acının izleri var. ''Gel dostum. Bu havada sert bir içki iyi gelir. Sabah Marsilya'dan rapor aldık. Altı şiddetinde veriyor ama Allah. Yalnızca kızarmış ekmek yersiniz. Pınzır aşçı inadına çorba çıkarır böyle günlerde. Baktınız olmuyor. Yüz koyun yat.'' Hala kapıda dikilen kadınla göz göze geliyoruz. Ölüm ışıltılı cam donu bakışlara katlanmak güç. Gereksindiği güveni vermek için gözlerimi yumuyorum. Alıştığım bir yokluk vardı.'' Diyor kapıda dikilen kadın. Gelip onu bozdu. Pijamalı adam bir dürbünü tutuyormuş gibi ellerini gözlerine yaklaştırmış... ...yandaki apartmanın kurşun renkli duvarına bakıyor. Bir saat sonra Çanakkale boğazına gireriz. Sizi yine acılara boğmak için gelmedim. Lütfen diyorum kapıdaki kadına. Ama belirsizlik çok daha kötü değil mi? O belirsizliğe alışıncaya kadar neler verdim ben? ''Uzun bir seferde dostum. Güney Afrika'dan kum getiriyoruz. Ambarlar ağzına kadar dolu. Şimdi ben keman çalacağım. Çanakkale boğazından başlayacak olan bu senfoni ahır kapı açıklarına kadar sürecek. Sen sıkılırsan kamarana geçebilirsin.'' ''Ben gideyim.'' diyorum. Kadın da bunu bekliyormuş gibi kapıya doğru yürüyor. ''Bir ihtiyacın olursa zile bas. Kamarot gelir.'' Kemanına sarılmış yaşlı adama bakıyorum. Beybaba için üzüldüm. O kurtuldu. Hiçbir şeyin farkında değil artık. Kendini mi suçluyordu? Evet. Çıldırdığı güne kadar çok çekti. Kırbaç gibi şaklayan bir sesle yerimden fırlıyorum. Karavandayım. Rüzgar karavanı sallıyor. Saatin fosforlu kadranına bakıyorum. 04.20 Susamışım. O kötü şaraptan olmalı. Birden beybabaya anımsıyorum Korkunçtu Korkunç Fener'in şemsiye gibi ışık kolları Bir masal evren gizemiyle ağır ağır dönüyor İdris'le oturduğumuz da ikisi yatık Biri dik Üç şarap şişesi duruyor Öbür adı köpek öldüren İrzin yol arkadaşı Şimdi boş Ve terk edilmişler Bu gece Hüznün en güçlü yansısı Çarışmalarla yüklü şişeler Az sonra Bir fısıltı duyacağım sanki Aşağıda Yamaçta Denizde boğulanların atsız mezarları Rüzgarın uğultusu Işın kolları Ağır ağır denizi tarıyor Tek düze bir mırıltıyla Köpürmüz suları yatıştırmaya çalışıyor sanki. Karavanın küçücük penceresinden denize bakıyorum. Gözlerim batıp batıp çıkan güçsüz bir ışık arıyor. Ama yok. Battı da çıkmadı mı? Bilmiyorum. Birden bir ses duyuyorum. Bir fısıltı. Kapıyı açıyorum. Kimse yok. İdris sen misin diyorum. Ben İbrahim'im diyor. Abim denizde. Onu kurtarmıştım. Seni göremiyorum diyorum. Neredesin? Abim denizde...